Selamünaleyküm Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Size Medine-i Minevere'den dua ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mescid-i Saadet'in Efendim bu hayatın, haccın, ömrenin efendim, bir sonucu olarak vücutlar bazen yorgun düşüyor. Ve insanlar kendisini terden Soğuk, soğuk sudan vesaireden koruyamıyor. Kesin biraz o bakımdan şey efendim ilaçlar kullanıyoruz. Şikayetçiliyiz elhamdülillah. Ee, belki kısa konuşabilirim bu sebepten. Enes radıyallahu anh'den Hulani rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor yeti nasi zamanun yet fihil mu'minu lil ameti Beykudurullahu, ödülü li xasatil nefsi Şimdi bu hadis şerif zaman zaman sohbetlerimde benim kardeşlerime naklettiğim bir hadis şeriftir. Metkini burada böylece Ramazan 500 ikinci sayfasında Efendim Kur'ayla çekilmiş sayfada okumuş olduk. Efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ki, yeti alennâsi zamanun. insanların üzerinden asırlar, devirler, yıllar, geçe, geçe, insanların başına bir zaman gelir ki, efendim, ileride yani, Peygamber Efendimiz kendi devrinden bildiriyor, ileride olacak bir hadiseyi bildiriyor. yetu fi hil bil Ahmet'i. Mümin orada, bu zamanda yani, o zamanda efendim Ahmet için dua eder. Şimdi biliyorsunuz insanın e, kendisi için dua yapması caizdir. Kendisine dua eder, anne babasına dua eder, arkadaşlarına, sevdiklerine dua eder. Ama bir mümin bir mümin kardeşine o yokken onun arkasından onun lehine dua ediverirse, mesela en şurada kabul olunan dualardan birisi budur çünkü sevgiden doğuyor bu mümin o mümini seviyor da bir yandan Allah'a yalvarıyor onun için dua ediyor bu, bu Allah Allah'ın sevdiği bir duadır çabuk kabul eder onun için müminler kendilerinden başkalarına kardeşlerine arkadaşlarına ümmetü Muhammede dua ederler. Ümmet-i Muhammed'e dua etmek de çok sevaptır. Efendimizin bize öğrettiği dualardandır. Allah'ın merham ümmete Muhammed'in e rahmeten âme ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e umumi olarak rahmetinle beceddiyle, rahmetini ihsanıyla, onlara Efendimiz efendim lütfunu vasarıyla demek oluyor. Ümmet-i Muhammed'in umumuna dua etmiş oluyor insan. Sonra Ağın mağfirlil mü'minine vel mü'minat dese mesela, yine hadis-i şerifte bildiriliyor. Ya Rabbi mü'min erkeklere, mü'min kadınlara mağfiret eyle. Erkek kadın bütün mü'minlere mağfiret eyle demek yani. Derse onların sayısınca yani mü'min erkek, mü'min kadınların sayısınca Allah böyle diyene sevap verir buyuruyor. Neden? Çünkü ağammeye dua ediyor. Ağammeye dua etmek, umuma, topluluğa, topluma dua etmek da çok önemlidir toplumu düşünmek, toplumun iyiliğini istemek, toplumun hayırını istemek çok önemli bir şey. Onun için sevabı büyük. Tabi bu edebe sahibi olan insanlar her zamanda var. Kendisine ziyade ümmetini düşünüyor. Peygamber Efendimiz öyle yapmış zaten. Hep ümmetini dilemiş Cenab-ı Hak'tan. Affı, affı mağfuret olmasını dilemiş. Tabi Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak isteyen kamil insanlardan... Böyle dua ederler. Tamam bu güzel bir şey. Bu hadis-i şerifte şimdi bir ilginç durumla karşılaşıyoruz. Öyle bir zaman gelir ki o zaman mümin umumi toplumun tamamına, umuma dua eder. يَدُوا ف۪ي اِنْ مُؤْمِنُ Ammeye dua eder. Ya Rabbi Müslümanlara şunları ver, bunları ver. Künahların affet Efendim, Üsten, üstlerinden belaları, fitnelerini kaldır Efendim vesaire. esaire dua eder amme'ye yani kendisi için. İl de amme'ye dua eder, ammenin iyiliğini ister. Ama feyakatullah Allahu Teala Hazretleri okuluna buyurur ki, bu, rihasat enefsine, yani kendi nefsinin özel torunları için. Dua et. Kendine ne istersen iste. Kendin için istediklerini sana vereyim. Ben de senin duana icabet edeyim. Ama feemmel ammete umuma gelince toplumun bütününe gelince efendim feenni aleyhim sahitun ben onlara kızgınım. Kızmaktayım. Onun için kızgın kimselere dua edip durma demiş oluyor Cenab-ı Hakk'a. Şimdi bu tabi çok üzerinde durmamız gereken çok çok önemli bir hadisi şerif. Çok derin bir manası var. Müminin şanı. Müminin şanı tabi toplumun iyiliğini istemektir ama e, Cenab-ı Hak topluma kızdığı için ona artık e, toplum için dua etme. Ben seni seviyorum. Sen ne istersen sana vereceğim. Ama topluma kızdığım için ona vermeyeceğim. Ona, ona dua etmek demiş oluyor. Şimdi bu Burada önemli olan topluma Cenab-ı Hak neden kızıyor? Yani toplum Cenab-ı Hakk'ın gazabını niye çekmiş, niye bu duruma düşmüş? Bu çok önemli. Eskiden e, öyle değilken sonra bu duruma gelmesi neden oluyor? Bunun sebebi e, dinden uzaklaşmadır, ahlakın bozulmasıdır, Allah'ın emirlerini tutulmamasıdır, yasaklarının, yasakladığı, yasakladığı günahların işlenmesidir. O zaman e, ve emr-i nehi münker yapılmamasıdır. Yani iyilerin iyiliği ayakta tutmak için çalışma yapmaması. Kötülerin var gücüyle çalıştığı halde iyilerin e, böyle etkisiz, esirsiz, efendim, e, pasif efendim, kalmasıdır. Ondan dolayı cenab Hak topluma kızıyor bir cezalandırma yapacak demek. Tabi bunun yine çaresi nedir? Bu durumdan kurtulmanın, toplumun bu duruma düştüğünü hissettiği zaman yapması gereken şey nedir? İmanını tazelemek, İslam'a sarılmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya gayret etmek, Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınmak, haramları, günahları öğrenmek ve hayatını ona göre düzenlemektir. Cenab-ı o zaman affeder. Tevbeleri kabul edicidir. Döndü mü yanlış yoldan kul? Kabul eder. Günahta ısrar ederse kızar. Gü günahta devam ederse kızar. Günaha devam ederken tevbe istiğfar ederse Allah'la alay etmiş gibi olur. Onun için işin vehametini, ciddiyetini herkes bilmedi. Efendim Bu hayat bir imtihandır. Bizi yaratan Cenab-ı Rabbül Alemin bir gün sonra bir zaman gelince huzuruna çekecektir. Bu dünyadaki imtihanın efendim, e sonucu orada belli olacak. Sorgu sual olacaktır dünyada yaptıklarından imtihanların. Onun için herkesin burunun intihar yeri olduğunu, buranın unutmaması ve cenab-ı emirlerini ciddiye alması, aramlardan sakınması, ibadetleri yapması çok önemlidir. Allah rızası için hepimize, hepimize efendim o sağlam ihlası, imanı tasip edesin. Her yaptığımız işi Allah rızası için yapalım. Allah rızası olmayan işleri de yapmama var gücümüzle efendim çalışalım böylece. E, Cenab-ı Hakk'ın e, rızasına erelim. İkinci hadis-i şerif efendim bu bizim e, şeyle ilgili e, yaptığımız cemaatin halkımızın efendim, seyahatte ilgili bir hadis-i şerif efendim, Enes radıyallahu aleyhi ve Hakibi Bağdadi ve Deylemi rivayet etmiş. Bunları buraya gelmiş olan hacı kardeşlerime geçtiğimiz senelerde okumuştum ama şimdi umumi olarak duysun diye bir daha okuyalım. Ye tilen nasî zamanun yehuqu ahniya ümmeti lin li ticareti ve qurra'uhum ve sümati ve fukara'uhum lin mesele Bu hadis şerifte de efendim zamanın bozulacağını yine bildiriyor Peygamber Efendimiz. Ümmetin evsafı bozulacak, zaman bozulacak, huylar bozulacak, davranışlar bozulacak, toplumun, efendim, şeyi sarsılacak, diğer hükümleri sarsılacak. Neler olacak? İşte onu anlatıyor. Şimdi hac ne zaman yapılır? Niçin yapılır? Velillahi alellâsihiccil beyti menis sedâe ileyhi sevilâ. Allah'ın bir emridir. Beytullah'ı ziyaret etmek, hac etmek ömründe bile hâz sıhhatli zengin şartları haiz Müslümanın bu ulu vazifeyi, önemli muazzam vazifeyi yapması lazım. Sırf Allah rızası için, Allah için yapması lazım. Ama işte toplum bozulunca, din unutulunca efendim ahlak tefessü edince, bozulunca o zaman işler değişiyor. Bakın ne oluyor? Efendim insanların başına öyle bir zaman gelir ki yehucu agniyâ u ümmeti linnüse ümmetimin zenginleri o zaman Efendim gezinti için, nüshet tenezzüh için, hava almak için, şöyle gönül eğlendirmek için hac edecekler. Halbuki Allah rızası için ibadet olarak yapılacak Yani bir gezinti, bir eğlence durumuna düşürülmüş oluyor. Efendim hac. Zenginler bu amaçla, yani asıl amaç Allah'ın rızası kazanmak unutuluyor, gezinti amacıyla. Ev sahuh lit ticareti. Orta tabaka, efendim ticaret için hac edecek. Bir zaman gelecek. Ticaret için hac edecek. Tabii hakikaten görüyoruz. Buraya birçokları mal getiriyor, sergiliyor, satıyor, parası kazanıyor, götürüyor. Yani dünyanın şartları çok zorlaştı, değişti. Mesela e, Kafkasya'dan, Orta Asya'dan gelen hacı kardeşlerimizi görüyoruz. E, onlara döviz filan sağlayamıyor hükümetleri. O zaman onlar oradan çeşitli malları alıyorlar, eski püskü otobüslere binerek yollarda bunlara bata çıkan buralara geliyorlar, hac ediyorlar. İşte o getirdikleri efendim baslanmış bilmez, dürbünmüş bilmez. oralardan alabildikleri getirebildikleri eşyalar neyse onları pazarlarda sergiliyorlar, satıyorlar. Kazandıkları paralarla hac ibadeti yapıyorlar. Niyetlerine göre Allah kabul etsin. Ama işte e, kimisi artık Allah razısı düşünmeden Hac, hacca çok insan geliyor. Milyonlarca insanın burada bir alışı verişi var filan. Şuraya gidelim ticaret yapayım diye. Efendim, ticaret için hac edecekler bazıları. Efendim, or orta tabaka ticaret için e, hac edecek ve qurra'un lirriya ve sümadi. Kurra'ları da yani Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okuyan, dini çok iyi bilen efendim ilim erbabı. Efendim din bilginin durumunda olan insanlar da efendim rüya gösteriş ve sümah şöhret için efendim haccı edecekler. Yani Allah razı için değil de bir de haccı lakabı ismimizin başına eklersin. Şimdi hacca gitmeyi benim canım da istemiyor ama gitmezsem ayıp olacak. Halk o zaman bana ne der filan diye yani iyi niyetle değil de böyle aykırı maksatlarla haccı edecek. O da tabi asıl amaç değil. Sonra ne kaldı şimdi? Zenginler gez, gezinti için hac ediyor. Orta tabaka ticaret için hac ediyor. Efendim uylama kısmı efendim gösteriş için hac ediyor. Allah rızası yok hiçbirisinin ortasında. Ve fukara umu, fakirleri de lin meselesi mesele ilenmek demek burada. Sual. hem soru sormak maddesi geliyor hem de dilenmek bir şey istemek manasına geliyor. Yani hem cevap istemek manasına geliyor hem de biraz baş istemek manasına kullanılıyor Arapçada. Fakirlerde fakirler de dilenmeye gelirler. Ortada Allah rızası yok. Efendim gezme maksadı var, ticaret maksadı var, gösteriş maksadı var. Efendim dilenme maksadı var. Allah'ın rızası hiç düşünülmüyor. Allahu Teala Hazretleri efendim bizi her yaptığımız ibadeti, her işi kendi rızası için yapma ama mu muvaffak eylesin. Büyüklerimizden, hocalarımızdan öğrenmişiz ya. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Yarabbi benim maksudum gayem sensin. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Art niyetim, kötü maksadım yok. Hadis, muhbis. Sırf sen, sen emrettin. Efendimiz sen buyurdun diye emirlerini tutuyorum. Sen yasakladın diye yasaklarından kaçıyorum. Ya başka hiçbir hesap. İnce hesap aykırı hesap peşinde değilim diye bir söz öğretmişler. Bize Allah razı olsun ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Her işimizi böyle yapmalıyız. Her işi böyle yapan tabi çok çok sevaplar kazanır. Efendim bir başka hadisi şerif. Ye'ti alennâsi zamanun yüslebur recülü imanuhu ve ma yeşûrû. Yusel Min Hukema Yusellul Kabis. Eee, deyni Ebu Radiyallahu Aleyh'ten rivayet eylemiş e, bu hadis-i şerifi. Efendimiz buyuruyor ki insanların başına bir zaman gelir yani ahir zaman bu dönemde üstebur reculu efendim imanuh feaut yesebur reculu imanuh. Efendim kişinin imanı kendisinden soyulup efendim alınır ve mayesuru. Adam hiç farkında değil. Farkında olmadan imanı alınır, gider içinden çekilir gider de hiç farkında değil. Yüsellü minhu onun içinden iman böyle kılıcın kınından sıyrıldığı gibi çekilir. Ema yüsellü kamisu efendim. E, gömlek çıkarılır gibi çıkartılır, iman gitti. Adam farkında değil. İşte bu o da efendim, bu devirde benim korktuğum, bizim de belki endişe ettiğiniz hususlardan birisidir. Yani insan kendisini mühmül sanıyor. Farkında değil ama imanı gömlek çıkar gibi efendim çıkıp gidiyor, soyulup gidiyor, atılıp gidiyor içinden, ayrılıp gidiyor. Tabi bu neden olur? Kişinin cahilliğinden olur. Hedefsizliğinden olur. Avgurdum duymazlığından olur. Aldırmazlığından olur. Dini önemsememesinden olur. İnsan yani e, devletin bir resmi işi olduğu zaman veyahut okulun bir ciddi imtihanı olduğu zaman veyahut efendim resmi dairede bir mesele olduğu zaman bütün ciddiyetine takınıyor. Mahkeme olduğu zaman bütün ciddiyetin takınıyor. Dünyevi işlerde ama Allah'ın emri, Allah'ın rızası, Allah'ın hükmü konusunda birçok kimse omuz siliyor, aldırmıyor, düşünmüyor, bakmıyor, farkında değil. Halbuki imtihan için gelmiş bu dünyaya. Bu dünyada ne yapması gerektiğinin şuurunda değil, neden yaratıldığını bilmiyor, yaratılmış, ölecek, öldüğünü hatırına getirmiyor, öldükten sonra bu dünyadaki Efendim bütün faaliyetlerinden hal olacak. Derre hayır işlediyse karşılığını görecek. Derre kadar şey işlediyse cezasını çekecek. Bunların farkında değil. Şunun değil. Bir şeylerle oyalanıyor. İmanı da söylediği sözlerden, yaptığı işlerden kendisinden ayrılıp gidiyor da farkında değil. İşte bu efendim toplumun e, bozulma alametlerinden yanlış e, yolda olduğunun alametlerinden birisi. Şimdi ben burada bakıyorum haç mevsiminde camilere bakıyorum. Tabi camilerde yabancılar hac için buraya gelmiş olanlar belli oluyor. Bir de bu ahali, yerli ahaliye bakıyorum. Onlar da belli oluyor. Birçok şeyleri hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor şöyle. Mesela camiye geliyorlar. Erken geliyorlar. Kur'an-ı Kerim açıyorlar. O Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ezberi fazla. Efendim namazı güzel kılıyorlar sakin sakin kılıyorlar. aceleye getirmiyorlar. Efendim namaz vakitlerinde dükkanlar kapanıyor. Devlet dairelerinde, hava meydanlarında nerede olursanız olun bakıyorsun bir salona hepsi toplanmışlar. Cemaatle namazları kılıyorlar. Yani dine önem veriyorlar. Kur'an'a önem veriyorlar. Efendim namaza, niyaza, ibadete önem veriyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Çok çok hoşuma gidiyor. Halbuki efendim bizim memleketimizde dedeleri Efendim, İslam için çalışmış mübarek insanların memleketi ee, ezanlar okunuyor kimse dönüp camiye gelmiyor Efendim ee, lokantacı kahveci efendim radyo yüzyılına kadar açmış kısmıyor efendim e, Ramazan oluyor oruç yiye, yiyene efendim vesaire yani böyle bir yani yakından tanıdığımız iki toplumu mukayese ettiğimiz zaman e, yabancı örf adet alışkanlık efendim Kötü huylar, kötü alışkanlıklar, zevkperestlik, perestik, bunlar yayıldıkça halkımızın da bozulduğunu, da İslam'ı unuttuğunu görüyoruz. Efendim, tabi İslam'ı bilmeyince de kendisi iyi niyetli hakikaten, kendisini Müslüman sanıyor ama kendisinin farkında olmadan söylediği sözden, taşıdığı fikirden, sahip olduğu zihniyetten dolayı imanı soyulmuş gitmiş kendisinden. Ona sorsan hala ben Müslümanım diyor. Yani e, imanının gittiğinin bile farkında değil. Heç olmuş demek ki kalbi hiçbir şeyi fark edemiyor. Bu gibi durumları Allah bizi düşürmesin. Efendim imanımızı en büyük cevherimizdir, kıymetimizdir, sermayemizdir, hazinemizdir. Efendim hazinerin korunmasına layık bir şekilde forma gayret edin. bankanın bir para taşıyan çantasını bile Efendim, nasıl zırhlı araçlarla, nasıl korumalarla oradan oraya gidiyorlar. İnsanın imanı ahirette cenneti kazanmasına sebep olacak en büyük cevheridir. Şey İmanın hırsızları da çoktur. Şeytanlar, kafirler, münafıklar efendim, uğraşırlar. İnsanı raydan çıkartma, dinden imanlar, uzakta şefa gayret ederler çoktur. Biz de dinimize sımsıkı sarılmalıyız. Allah'ın razı olduğu din olan İslam'a <gülüyor> sımsıkı sarılmalıyız. İslam'a Yaşamalıyız evimizde, ailemizde, çoluk çocuğumuzla. Şimdi bugün bir kardeşimiz geldi bana diyor ki, ikisi de, bey de, hanım da, e, kardeşlerim de, İHA'dan, e, hocam dua edin, bizim çocuklar namaz kılın. Kaç yaşında dedim? 29 yaşında, 24 yaşında, 20 bilmem kaç yaşında büyükler çocuklar. Yani artık kendi başına ne yapacaksa yapacak çağa gelmiş çocuklar, namaz kılmıyorlar. Diyor, belki ortamdan yani Yabancı bir yerde oldukları Ortamdan dolayı böyle yapıyorlar Dedim ki bak ben Başka yabancı ortamlarda Başka kimseden tanıdım Avustralya'da efendim Daha başka ülkelerde Kendi çocuklarını Böyle pırlanta gibi yetiştirip hafızı Kur'an olarak yetiştirip Kur'an'ı ezberlemiş olarak yetiştirip Tamamen efendim indar Bir Efendim, evlat halinde yetiştirmiş olanları biliyorum. Babası yok ama çocuk namazı bırakmıyor. Babasının zorlaması olmadığı halde ayrı bir diyardı olduğu halde caminin bir numaralı müdavimi neden babası da iyi terbiye etmiş. Allah razı olsun. Ortam, en yakın ortamı insan, aile ortamıdır. Annesi babası kendisine güzel duyguları aşılarsa, güzel adetleri vazifeleri güzel öğretirse gönlüne yerleştirirse, aklına yerleştirirse, döverek baskıyla değil de, döverek ve ikna ederek yaparsa, güzel olması lazım. Güzel yetişmesi lazım. Allah'a, tabi kalmış bir şey, hidayet Allah'ımdır ama elimizden geldiğince çocuklarımızı böyle ihlaslı müminler olarak yetiştirmek için ne yapmak gerekiyorsa var ki onu yapmalıyız. Baskıyla değil de ikna yoluyla. Çünkü ikna yoluyla bir müşrik bile imana geliyor yanlış yoldaki bir kafir bile sevbe ediyor. Efendim hidayete eriyor, imana geliyor. E, güzel öğretilmediği da, hikmetleri anlatılmadığı zaman da tabii çocuklarımız yabancı esirlerin altında kaybolabilirler. Bunların kaybolmaması çok önemli. Anne babaların en büyük vazifelerinden birisi odur. Onun için çocuklarımıza son derece dikkatli olalım, yetiştirmelerine dikkat edelim. Bunun için işbirliği yapalım. Çevremizdeki arkadaşlarımızla efendim bir kardeşimiz diyor ki ben çocuklarımı evimde özel hoca tuttum, şunları şunları öğrettiriyorum. Öyle de olur, üçü beşi bir araya gelerek de olur, ama çocuklarımızı güzelce yetiştirmedim. Nihayet bir hadis şerif daha okuyacağım efendim bu akşamki sohbetimi tamamlamak istiyorum. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz yetti allenler sizi zamanın yuk telu pi il o çok telül kilabu veya Leytel. Ulama, fi zaire ki zaman tecame İbn Abbas, hadi rivayet eylemiş. Bu hadis i şerifte çok çok önemli alim kardeşlerimize, hoca kardeşlerimize, dünyadaki bütün İslam ilimleriyle meşgul olan insanlara hitap eden, yani din alimlerine hitap eden bir hadis şerif. Diyanet narsu zamanın insanların başına öyle bir zaman gelecek ki, asırlar ilerleyince, dünya bozulduğu zaman, kıyamet yaklaştığı zaman demek yani, efendim alimler tuktelü fihil ulama sema tuktelü kilab alimler, köpeklerin öldürüldüğü gibi öldürülecekler. Yani hani köpek kuduz oluyor da efendim belediyenin vazifeli memurları av tüfekleriyle onu kısırıyorlar. Efendim, bir kenarda öldürüyorlar. Onu çok gördük. Erenköy'de falan İstanbul'da otururken efendim böyle mahalle aralarındaki sahipsiz köpekleri beledilerinin nasıl öldürdüğü gördük. Ona benzetiyor Peygamber Efendimiz. Yani böyle köpeklerin öldürüldüğü gibi alimler öldürülür. Halbuki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberlerin vazifesini devam ettiriyorlar, insanlara dini öğretiyorlar, bilmediklerini öğretiyorlar, cennet yolunu gösteriyorlar, cehennemden korumaya çalışıyorlar. Onlar niye öldürülüyor? Onların öldürülmesi dinin yok edilmesi demek yani. O zaman ne yapmaları lazım? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Ya leytel ulema bir zaman." Keşke o zamanda alimler u birlik olabilselerdi. Yani keşke alimler birlik olabilselerdi. Vaziyeti bu. Kendilerine kast eden, İslam'a kast eden, imanı yok etmeye çalışan, İslam'ı yüzünden kaldırmaya çalışanlara karşı bir birlik meydana getirselerdi. Ve gereken tedbirleri alsalardı da kendilerini de ümmeti de korusalardı diye Peygamber Efendimiz temenni buyuruyor. O halde alimlere tabi dini koruma vazifesini vermiştir Allah-u Teala Hazretleri. Dini öğretmek vazifesini vermiştir. Alimlerin dinin korunması için, öğretilmesi için, çocuklar Müslüman yetiştirilmesi için, Efendim ümmetin yanlış yollara sapmaması için, günahlar olduğu zaman günahları onlara iftaret etmek için var gücüyle çalışmalı ve çalışırken de işbirliği yapmalı. Bunu Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor. Alimlerin Allah terazisi korusun. Evredlerini arttırsın. ümmet Muhammed'e faydalı işler yapmasını nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Alimleri tanıyın. Alimlerin efendim etrafında toplanın. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Hadis-i Şerifleri öğrenin. Dinin aslını iyi bilen insanların sözlerini dinleyin ki ferah bulasınız. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanasınız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Belki.